Tali anaya netice de gibidir. Yani düşünce de ne yapıyor insan? Kıyasa başlıyor, kıyaslamaya başlıyor. Hani örf adetlerden diye, işte ona göre kıyas etmeye başlıyor. Bu kıyasta mukaddem, yani kıyasta yapılan ilk şey ki kıyas edilen ilminin en üstündür. Şu ona göre kıyas ediliyor, yani en iyi olarak kabul edilen şey kıyasta babaya benzer ikinci derecede kıyas edilen şey de anaya benzer diyor. Yani kişilerin ellerinde bazı kıstaslar var. Gerek örf ve adetlerden, ananevi yaşantıdan, gerek dini yaşantıdan, gerek de kendini bilme yolundaki ilminden. Bunların hepsinden birer kıyas çıkartıyor ortaya. Kıyası fukaha diyorlar ama eskiler Eğer e, belirli bir mesele üzerinde karara varamazlarsa, fukahanın yani ilim adamlarının yaptıkları, evvelce vermiş oldukları kararlara, kıyas ederek yeni bir karar çıkartıyor, oraya dayanarak. İşte bu ilk, yani en üst kıyas babaya benzer. İkinci derecede tali olan kıyaslama da anaya benzer diyor. Ve bunların neticesinde ortaya çıkan hüküm de çocuğa benzer diyor. İşte kişinin kendi varlığı, kendi malığı kıyaslandırdığı şeyler evvelkilerin ortaya koyduğu hakikatler o kıyaslara bakarak kendinden bir şey ortaya çıkarması, o da çocuğa benzerdi. İşte mühim olan bu e, neticeyi doğru olarak elde etmek lazım. Eğer bizden meydana gelen o düşünce, hayal ve vehmimize dönük bir çocuk ortaya getiriyor ise, işte biz onun peşinde koşar gideriz ve de ondan ayrılmamız mümkün olmaz, severiz onun için. Bizden meydana geldiği için, o düşüncenin peşinden koşarız. Fakat bir hükme varmak için yapılan bu tertip mantık bilmeye bağlıdır. Yani hakikatleri iyi bilmeye bağlıdır. Mantık demek şuurla hareket etmeye bağlıdır. Ve Bunun dışında yine belirli bir ilim altyapıya ihtiyaç var. İşte hangi yönden baksak ilim, ilim, ilim ve bunun neticesi yaşantı, yaşantı, yaşantı. Başka hiçbir yolu yok. Ama bir de şu var ki hak yardımı olmadıkça yapılan tertip ve varılan hüküm ancak taklide vurmadık. İşte benimden beri anlatmaya çalıştığımız nokta bu. Hakkın yardımı olmadıkça yapılan tertip ve varılan hüküm yani baba, ana ve çocuk verilen hüküm çocuk oluyor. Ancak taklide uymadır. Eğer kişi kendiliğinden oraya bir özveriyle bir şey ortaya koyamıyorsa, geçmişlerin yaptıklarını taklit etmek suretiyle, kendim alın diye ortaya bir şey koyuyor. Halbuki ortaya koyduğu kendinden değil, takliddi. İşte her birerlerimiz, yaptığımız amel ve ibadetleri diğerlerinden gördüğün şekilde, şekliyle, şekil olarak yapıyorsak, taklitteyiz. İşte bunu ortadan kaldırmak için tahkik yoluna muhakkak geçmek gerekli. Çalışma boyutuna geçmek gerekli. Taklidin ta kendisidir. Bu uzak ve uzun bir yoldur. Taklit yolu. Bırak bu yolu da bir zamanca az olsun Musa gibi asayı terk et. İşte bu taklitten kurtulabilmek için kişinin evvelce kendine mal ettiği aklını değiştirmesi gerekli. Yani şartlanmış, örf ve adetlerle sınırlanmış, belirli bir çerçeve içerisinde hayatını sürdüren aklını terk etmesi gerekli muhakkak. gönlüne danışır. Gönlüne danışır, akıl boyutu açılır, genişler, ve de evvelce farkında olmadığı birçok şeyler oraya yeni yeni gelmeye başlar. Yani birçok şeyin gelmesiyle de birçok meselenin çözülmesi kolaylaşır. Mesela diyelim ki bir ev hanımının misafirleri var gelecek, misafirlere belirli de yiyecek maddesi var elinde, patates var, işte birkaç fırasa var, birkaç yemek malzemesi var ve bunun dışında bir şey de bilmiyor. Ve de bulunduğu yerde bundan başka yemek olmaz diye onu tahakküm altına almışlar, sınırla, sınırlandırmışlar. Ama bir başka yerden birisi geliyor ki, ohoo diyor sen üç kap, üç türlü yemek biliyorsun. Bu yemeklerin bin üç türlüsü vardır diyor ve onları anlatıyor. Sen diyor sadece diğerlerini yersen zehirlenmezsin, korkma diyor. Ama yaparken de dikkat et tabii diye onun eline listeyi veriyor e, ne yapıyor o? ev hanımının bu sefer türlü türlü çeşitli çeşitli yemekler yapma imkanına sahip oluyor. İşte kısıtlı, sınırlı düşüncelerden muhakkak uzaklaşmamız lazım. İşte bunu da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a olan hitabıyla anlıyoruz. Yani gerçekten onu ifade ediyorum. Musa Aleyhisselam'ı sordu Cenab-ı Hak, ''Ya Musa, bu elindeki nedir?'' Musa Aleyhisselam dedi ki, ''Asam'dır.'' ''E peki ne yapıyorsun onunla?'' dedi. ''Koyunlarımı gidiyorum.'' dedi. ''Ona dayanıyorum.'' dedi. ''Faydalı işlerde bana yardımcı oluyor.'' dedi. ''Peki o zaman asanı terk et, ya Musa.'' dedi. Musa Aleyhisselam düşündü bir ara nasıl terk edeyim, yani ne yapayım diye, yere bırak dedi, at asasını yere attınca asasını, asa büyüdü, ejderha şekline girdi ve Musa Aleyhisselam korktu, ejderhadan kaçmaya başladı. Cenab-ı onu ona dur, kaçma diye ihtar etti. Ya Rabbi ne yapayım peki, tut, tut dedi, kus diye elinle tut onu tekrar dedi. Korktu, üperdi tabi. Koca ejderhal gerçekten yaşayan canlı bir varlık oldu o zaman. Neticede tuttu, yani hakkım verdiği güvenceyle tuttu ve küçüldü, eski haline geldi Ceyha. İşte bu senin için bir peygamberlik alametidir, dedi. Biz bunu o günkü sihirbazlara karşı söylenen, Musa Aleyhisselam'a verilen bir güç olarak düşünüyoruz. İşte belirtmek istediği burada, Bizim de yapmamız gerektiği olan şeyi anlatıyor. Aklını bırak diyor. Ne diyordu? Ona dayanıyorum. Aklına dayanıyordu. Yerleri araştırıyordum. Araştırıyorum diyordu. Koyun gidiyorum diyordu. Gittiği koyun neydi? Kendindeki bilgiler, kendindeki bilgilere yön veriyordu. Aklıyla yön veriyordu ve hayatını öylece tanzim ediyordu. Ama peygamberlik geleceği için kendisine peygamberliğe e, has bir hayatı sürdürmesi için beşeriyet aklını bırakması gerekiyordu. İşte orada at dediği beşeri aklın atılması, böyle şartlanmış, sınırlandırılmış aklın atılması gibi oradaki hüküm. İşte Musa Aleyhisselam onu atınca baktı gördü ki bunu atmak zor bir şey o attığı fikir kendinden ayrılmak istemiyor. Çünkü oraya sahiplenmiş. İşte kendindeki o aklının ne kadar büyük bir şey olduğunun yansıması ejderha şeklinde oldu. Yani kendini nasıl bir güç altında tuttuğunun açığa çıkması ejderha şekliyle belirtildi. Demek ki imkan olsa da işte her birerlerimiz bu beşeri aklımızı çıkarıp atacak duruma gelsek hepimizin aklı belki Musa'nın ejderhasından daha büyük bir ejderha <gülüyor> olarak çıkacak karşımıza. <gülüyor> Kurtulup <gülüyor> işte çıkarabilirsek o ejderhayı. İşte o ejderha bizde olduğu müddetçe kayıtlı aklı bizde olduğu müddetçe bize hükmeden o oluyor. Yani hür ve serbest düşünceyle hareket etmemize mani oluyor. O zaman ne oluyor? Tekrar tut dendiğinde eski haline eski haline derken ama artık orada Musa'nın bireysellik aklının kalmaması. O çıkıyor bir sefer. Bir sefer çıktı da tekrar aldı mı Musa Aleyhisselam bunun yolunu öğreniyor zaten. Yani aklından kurtulma yolunu Öğreniyor ve de artık ona hakim oluyor. Eline alma suretiyle tekrar hakim oluyor. Bu sefer onu kullanmıyor. Günlük işlerinde kullanıyor ve ilahi aklını alıp kullanma yönüne gidiyor ki onu da şöyle belirtiyor. <gülüyor> bu uzak ve uzun bir yoldur. Bırak bu yolu da bir zaman olsun. Musa gibi asayı terk et. Ve terk ettikten sonra Eymen Vadisi'ne gel. Ağaç bile sana, ben Tanrıyım, Tanrı desin. Eymen Vadisi'ne gel. Bu nedir acaba? Eymen Vadisi dediği yer neresidir? Sen huzur. Yani tamamlanacak. Sen sınırlarından çıkmış olduğu Eymen bir sağ manasına Yemen, Eymen'in sağ manasına bir Tur'u bir tur, Tur'u eymenin, eymen'in diye şey var, Kur'an-ı ayet geçiyor ya yani Musa Aleyhisselam'a e, Tur dağının Eymen cihetinde yani sağ tarafından ses geldi inni enallah diye ses geldi, oradan bahsediyor işte. daha da Evet. ya İsra'da ya tarfada birkaç yerde varsınız değişik yönleri var Eymen Vadisi'ne gel ağaç bile sana ben tanrıyım tanrı desin buranın e, fars yani kitabın orijinal şekliyle ifadesi şu vera bahşet enel hak ezdirahi çıra, ve ezik bahtî bir bu bir, bir e, şeysi esas oluşum işte e, kendimizin beşeriyet aklı, kendimizin bir zannettiğimiz, evvelce bildiğimiz beşeriyet aklını terk ettikten sonra, mutlak olarak terk ettikten sonra kişinin gelmesi gerekli olan yer Eymen Vadisi Hani Rabbimin kokusunu Yemen'den alıyorum dedi. Yemen sağ taraf, eymen en sağ taraf manası. Yani sağ tarafın tam özü yani biraz sağ solu falan değil. İşte Rabb'ının kokusunu yani rububiyet hükümlerini idrak etme durumuna gelen Eymen vadisine ayak basmıştı. İlk, i̇lk adımları daha Dünyadan yani maddeden kopup miraca çıkış yolunda ilk merdiven yerdir. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Eymen Musa Aleyhisselam zamanında ve onlarda değerli olan taraf sol taraftı. Yani ee, sol, onlar için daha mübarek bir haline, Onların yaşantılarına göre. Hazreti Peygamber'deyse sağ taraf sağ elle olur, sağ verilir, sağ, sağ ayakla çıkılır, sağ ayakla girilir, sağ taraf öndeydi. Öndedir yani. Işte, öyle devam ediyor. İşte Muhammed dininin başlangıcıdır bu aynı zamanda. Eyme. Yani sağ tarafta olmak. Genelde Vahdet'te sağ-sol diye bir şey olmaz tabii ama bazı meseleleri anlatmak için yönler kullanılıyor. Şimdi Musevilik hükmüyle sol tarafı idrak eden insan, Muhammedinik hükmüyle de sağ tarafı idrak ettiğinde zaten solu sağa birleştirmiş olacak. Hmm. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir başka şeyle de burası belirtiliyor. Bir vadil mukaddesi tuva dediği övülmüş vadiye gel. Eymen vadisinin bir başka ismi övülmüş vadi manasına. Yine vadi dendiği zaman biz öyle ağaçlık, yeşillik, düzlük güzeldir arazi olarak aklımıza geliyor. Vadi'nin ismi, mübrikat karşılığı bu. Halbuki orada vadi demesi efhal aleminin Tamamen hükümsüz kalıp esma alemine geçmesi hükmü belirtilmek istemiyor. Yani alemdeki varlıkların gerçek varlığı olmadığı, bütün bu varlıkların esma aleminden kaynağını aldığı ve buranın kökeninin esma alemi olduğunu anlamak Eymen Vadisi'ne ayak basmak oluyor. Hı. işte aklın e, belirli kısıtlı düşünceleri açtıktan sonra sınırsız bir düşünceye sahip olduktan sonra neticede kişi hürürlüğe adım atmış oluyor. Tam hürür. Birlik. birlikte hürürlük birlik olma yolunda çalışmalarına başlıyor. Çünkü her ne kadar Eymen Vadisi geniş bir vadi ise de yine orada sınır vardır. Ama ilk hürlük olacak meydan Eymen Vadisi'dir. Yani dünya cehenneminden kurtulmak ancak Eymen vadisine geçmekle oluşabilir. Hakikate erişen, her şeyin hakikatini gören ilk bakışta varlık nurunu görür. Hani dübülün sonunda var diye evliyaoğanın beş görüşü vardır. Bunların bir tanesi eşyaya baktıktan sonra hakkı görüyor. Bir tanesi eşyanın içinde hakkın varlığını görüyor. Bir tanesi evvela dışarıdan hakkı görüyor, sonra eşyayı görüyor. Diğer bir tanesi Allah diyor, diğer bir tanesi de Allah Allah görür ancak diyor. İşte bu beş görüş içerisinden bir tanesini belirtiyor, üçüncüyü belirtiyor. Hakikati gören ilk bakışta varlık nurunu görüyor. Yani ilk baktığın zaman eşyayı görmez, hakkın nurunu görür. İşte bunu görebilmesi için Eymen Vadisi'ne gelmesi lazım. Çünkü eşyanın nereden kaynaklandığını bilmesi, onun, o ilim düzeyinde olduğunu gösterir. Marifete sahip olan ve o tertemiz varlık nurunu gören, neyi görse önce Tanrı'yı görmüş olur işte eşya adı altında neye bakarsa baksın artık onun gözünden şeyler kalkmıştır. Sadece hak kalmıştır ve hakkı müşahede eder. Nereye baksa? Kime baksa? Kime baksa ama kimsiz olarak baksa hakkı müşahede eder. Yani gördüğü şey evvela haktır ama muhatap olması gerekirse o zaman halk gönlüne bakar. Onun halkiyetiyle ilgilenir, ünsiyetini kurar. Ama mana bakımından hak olarak bilir. İşte onu öyle diyorlar da hani 40 yıl halkla konuşmaktayım. Halk beni kendileriyle konuşur zanneder. Halbuki ben hakla konuşmaktayım der. İşte iç aleminden hakla konuşur ama zahirinde de karşısındakinin akıl düzeyiyle düşünmektedir sündüğü için, meseleye baktığı için halkla konuşmuş olur. Aslında halk dediği şey haktan başka bir şey. Hak denilen de halktan başka bir şey değildir. Önce Tanrı'yı görmüş olur. Bu şekilde. Yani hakkı görmüş olur. İyi düşünce için gönülden her şeyi çıkarmak, gönlü arıtmak, gerek. Ondan sonra da Tanrı yardımı şimşeğinden bir nurdur çatmalı. İşte evvela beşeriyet aklı ile olan düşünceyi terk. Ondan sonra iyi düşünce için gönülden her şeyi çıkartma. Gönülden her şey çıktıktan sonra orası boşaldı. Değil mi? Eskiler çıktı boşaldı ama oraya yeni bir şey gelecek. Zaten onun içinde özünde, öz varlığında o ateş var, orası boşaldığında yani öz varlığın ateşin dışarıya çıkmasına mani olan şeyler aradan kaldırıldığında dışarıdan gelen ateş bile içerideki ateş birleşir, dolayısıyla oradan bir kıvılcım çıkar. İşte bunun başlangıcı sevgi ismini alır, daha kuvvetlenirse aşk ilahi aşk ismini alır. Neticede ilahi aşk dediği yine kendi kendini sevmesi, bir kendini tanımasıdır. İşte kıvızımın çıkması, ne derler hani? Ha içine ateş düşsü derler. Bir de yani küçücüktür o kibrit ama bütün binayı yakar, bütün alemi yakar, söndürülmese yer. Çünkü zaten içeride yanıcılık var, içeride yanıcılık olmasa yanmaz, taş 50.000 tane kir, kibriti çakın, çertin, çakın, çakın yanar mı? Oksijen lambasıyla, ateşiyle yakmaya çalışın, taş yanmaz, binanın tahtası, plastik yerleri, diğer kısımları yanar da taşla temelleri kalır ortada, işte o yanıcılık var zaten içimizde. Şimdi bu yanma derken, bu yanma da iki türlü. Birisi maddi yönden yanma, yani nefsaniyetin yanmasıyla yok oluşu, diğeri de gerçekten yanma suretiyle kendini bulması. İlahi sevgi. Artık buna beşeriyette anladığımız şekilde yanma değil. Yanma olarak belirtiliyor, ya yani işte kelimelere sığmıyor. Mana kelimelere sığmıyor. Ee, şiddetli bir hal olduğu için yanma yanma olarak belirtiliyor. Başka kelimesi yok. Cezbe deniyor, yanma deniyor, aşk deniyor, Kubullah deniyor. İşte böyle ifadelendiriliyor. Ama gerçekte bunların hiçbiri de değil tabi. Tanrı birisine yol göstermedi mi? O adama mantıkla hiçbir kapı açılmaz. <gülüyor> Eğer hak bir yerde açılmayı dilemedi mi, mantık yoluyla ne kadar mantık okursa okursun, dinin şer'i ahkamını ne kadar okursa okursun, alim de olabilir, din ilmi sahibi de olabilir, müftü de olabilir, büyük mevkilere de sahip olabilir ama, gerçek insanlık boyutuna erişmesi mümkün olmaz. Yani o şerarenin çakmaması dolayısıyla kendinde onu bulamaz. Gerçek yaşantısına eremez, İşin zahirinde kalır. Felsefeye düşkün hakim şaşırıp kaldığından bu alemi ancak imkan alemi olarak görür de vacibi mümkünle ispata kalkışır felsefe yapan yapan kimse yani akıl yoluyla akıl yolu derken buradaki akıl beşeri akıldır. Yani beşeri akıl yoluyla hakikatleri anlamaya, idrak etmeye çalışan hakim diyor yani hikmet sahibi deniyor. Şaşırıp kaldığında bu alemi ancak imkan alemi olarak diyor. Yani sonradan meydana gelmiş, mümkünat alemi değişiklikler alemi olarak bu alemi bilir diyor. Akıl yani cüz'i akılla düşündüğü için cüz'i akılın şartlanmaları dolayısıyla bildiği bilgi budur. Mümkünat, imkan alemidir. Öyle bilir ve orada da kalır diyor. Ama bunun derinliklerine iner, inceliklerine iner. Hayatın yaşantısı hakkında bazı hikmetli bilgilere sahip olabilir. Ama neticeye Bireysellik hükmüyle baktığından, sonradan oluşma, yaratılmış hükmüyle baktığından burada şaşırıp kalır. Bunun dışına çıkamaz, mümkün değil diyor. Bunun dışına çıkılmasının e, tek ve yegane yolu bireysellik aklını, bağlantılı aklı terk etmek yalnız aklı terk edelim derken yani deli olacağız, kararsız halde olacağız demek değil. Yani, yani bizi tutan, biz tutan kayıtları terk edeceğiz. Esas aklımız yerinde kalacak, gerçek varlığımız olan aklımız yerinde kalacak. Ha, onlar terk edecek. vacibi mümkünle ispata kalkışır. Yani vacip olan, yani gerçek varlık sahibi olanı mümkünle, benzetme suretiyle ispata kalkar. İşte güneşin varlığı, hakkın varlığına sebeptir. Hakkın varlığını idrak etmeye yardımcı olur da İşte yağmurların yağması, tohum içindeki Iı, özün ortaya çıkması, ağacın nebâkın meydana gelmesi hakkın varlığına ispattır der. Halbuki o nerede, vacip nerede, mümkün nerede? Şekilde. İşte vacip ve mümkün ikiliği içerisine düştüğü için bu ikilikten de çıkması mümkün olmaz. <gülüyor> Ama yerli yerince, Gerektiğinde vacibi, vacip, mümkün mümkün olarak kullanmak da ayrı bir meseledir. Ama bunların ne olduğunu bilmek gereklidir ki kişi şüphede ve tereddütte kalmasın. Bundan dolayı da vacibin zatında hayrete düşer. İşte vacip olan yani mutlak olan varlığı mümkün ile yani sonradan olmuşlarla anlamaya ve anlatmaya çalışan kimse, idrak edemediğinden vacibin, yani gerçek zatın varlığında şüpheye, tereddüte düşer diyor. Çünkü meseleye dar klastan bakıyor, dar açıdan bakıyor. Dolayısıyla dar açıdan o geniş açıyı anlamak mümkün olmuyor. Bazen de devre saplanır, ters yüzüne gitmeye başlar. Bazen teselsüse kapılır, teselsüde hapis olur gider bunlar yukarıdan beri hep aklın değişik hallerini anlatıyor. Ve bunlar hepimizde birer kısmı var. Yani kimimiz oraya, kimimiz buraya takılmışızdır. Şimdi diyor bazen devre saplanır. Hani seneler seneler gelir gider, gelir gider, devirler geçer, insanların ömürleri geçer, tekrar yenileri gelir giderler falan diye. Senelerin içerisinde bu olur gider, devir devirlerin içerisinde bu olur gider diyor. Bazen de teselsüle kapılır silsilelere kapılır. Ondan o meydana geldi, ondan o meydana, ondan ben o meydana mesela. geldi. Ha, diye silsile teselsüle kapılır. Ve onda hapsolur. Yani bu düşünce içerisinde hapsolur. Aklı varlıkla uğraşıp durduğundan, ayol, teselsüle bağlanır. Yani beşeri aklı, ayrı ayrı varlıklar görmek suretiyle hepsinin, gerçeklerini anlamak suretiyle, yani o nedir, o nedir, o nedir diye ayrı ayrı konu ettiğinden, onları anlamaya çalışmak suretiyle uğraşıp durduğundan ayağı teselsüle bağlıdır. Yani ağaçtan tohum çıktı, tohumdan ağaç çıktı, yumurtadan tavuk çıktı, tavuktan yumurta mı çıktı, hangisi hangisinden oldu acaba diye uğraşır, uğraşır durur. Her şey zıttıyla meydana çıkar. Fakat Tanrı'nın ne benzeri vardı, ne zıttı. Yani nispetlendirmek, bir şeyin zıttı olacak ki, karanın zıttı beyaz olacak ki, beyazla karanın ne olduğu anlaşılsın. Ama Hakk'ın ne benzeri var, ne zıttı var, nasıl meydana çıksın. Eşi benzeri olmayınca da, bilmem ki akla uyan, onu nasıl bilebilir? İşte gördün yani, akıl nispetlendirerek bir şeye karar verir. Ama nispetlendirecek bir şey olmadığı zaman ortada niye göre karar verecek? Mümkün vacibe örnek olamaz ki sonradan olan ezeli ve kıdem olana örnek olamaz ki. Şu halde mümküne sarılan onu nasıl bilebilir, nasıl? Yani bozulması, yapılması, eksilmesi, fazlalaşması, imkan dahilinde olan, sonradan meydana gelen bir şey ile bozulması, yapılması, değişmesi, eskimesi, mümkün olmayan, kadim olan, ezeli olan varlığı nispetlendirip de bilmek nasıl mümkün olur? Ne bilgisizdir akla uyan adam, ovaya düşmüş, ortalığı aydınlatan, parlak güneşi mumla aramakta, İşte ovaya düşmüş demesi bizim düşünce boyutumuzda sahralarda dolaşmakta. Yine ovaya düşmüş deyince şimdi yeşillikler geliyor aklımıza. Oralarda gezen bir insan düşünürüz. Halbuki ova dediği bütün olanlar insanda mevcut zaten. Ova dediği bizim düşüncelerimiz. Çünkü orada da yeşillikler var. Düşünce boyutumuzda iyiler var, kötüler var. Değil mi? Dikenler var, mendiller var, her şey var. İşte oaya düşmüş, ortalığı aydınlatan parlak güneşi mumla aramakta. Ha, kendi düşünce karanlığında kalmış, şurasında kalmış, sadece aklında kalmış. Aklını aşabilse güneş orada işte görecek. Evet. Ama onu aşamadığı için. O, o düşünceler ona şemsiye olmuş, gölgelik yapıyor. Neticede eline mum almış, mumla güneşi aramakta. Güneş bir halde kalsaydı ışığı da bir çeşit olurdu. Fakat bu ışığın onun ışığı olduğunu içle derinin hakikat alemiyle bu alemin arasında hiçbir fark bulunmadığını kimse bilmez. Hakikat alemiyle bu alemin arasında hiçbir fark bulunmadığını kimse bilmez. Yani mana alemiyle madde aleminin birbirinin aynı olduğu, birbirinden ayrı bir şey olmadığını pek herkes bilmez diyor. Yani hiç kimse derken genelde konuşuyor yani. Akıl boyutunda olan hiç kimse bilmez demek istiyor. Yani beşeri düşüncede olan hiç kimse bilmez. Neden? gayb alemi vardır, şehadet alemi vardır şekilde ikiye ayrı. Ama gerçekte ise ne ayrı yerde bir ayrı şehadet alemi var, ne de bir ayrı yerde gayb alemi diye ayrı bir gayb alemi var. Alem-ül gayb ve şehade derken, şehadet ve gayb alemi ikisi aynı şeydir, diyor. İçle derit gibi işte. İşte biz e, meseleleri beden kaydı ile baktığımızda, meselelere beden kaydı ile baktığımızda, beş duyu ile algıladığımız aleme şehadet alemi, madde alemi diyor. Hı hı. Halbuki bunun içerisinde, gayb alemi de bunun içerisinde, işte bize yabancı kaldığı için gayb alemi hükmünü almıyor. Ama bizde bir ikinci ...görüş ve idrak sahası olmuş olsa, bu alemde onu müşahede edeceğiz. Şimdi başka yerde değil. Yani Ahiret denilen, gayet denilen öldükten sonra gidilecek bir yer değil. Ama biz şartlanmamız dolayısıyla öldükten sonra ahirete gideceğiz diyoruz. Neden? Beş duyumuzun bize verdiği veriler kesildiği için ölüm anında mana yönümüz açıldığı için ha orası bizim için ahiret hükmüne giriyor. Aslında işte kendimize hakim olmak suretiyle beş duyunun kaydından beşeriyetimizden kendimizi kurtarsa bugün de orayla irtibatın sağlanması gayet kolay bir mesele. Ve o kişi öldüğü zaman diyelim yani beş duyundan kurtulduğu zaman artık onun için ahiret dünya diye bir şeyin söz konusu. Varit değil yani. İşte onu diyorum. Güneş bir halde kalsaydı ışığı da bir çeşit olurdu. Yani güneş bir yerde dursaydı devamlı aynı ışığı üretecekti. Ama dünyanın dönmesi, güneşin dönmesiyle değişik değişik haller meydana geçiyor. Fakat bu değişik hallerin meydana gelmesiyle ne güneş çoğalmış olmaktan ne de dünya artmış olmaktan. Sabah bakıyoruz bu tarafta, akşam bakıyoruz bu tarafta. Gördüğümüz aynı güneş gibi. İşte yaşantılar değişiyor da yaşantının değişmesiyle artan eksilen bir şey olmuyor. Bizim akıl boyutumuzdaki haller değişiyor. Fakat bu ışığın, onun ışığı olduğunu, içle derinin, hakikat alemiyle bu alemin arasında hiçbir fark bulunmadığını kimse bilmez. Alemi baştan başa Tanrın nurunun ışığı bil. İşte bu alemde ne varsa baştan başa Tanrı'nın nuru, Hakk'ın nuru biliyor. diyor. E aslında da yine öyle. Çünkü Alemdeki bütün varlıklar atomlardan meydana geliyor Atom neden meydana geliyor? Nötron, proton, onlar neden meydana geliyor? Enerjiden meydana geliyor. Enerjinin aslında nur. Nur ne ile faaliyete geçerek bunları meydana getiriyor? Kudret ile. E i̇şte. Bunları biz sıralıyoruz ve dışarıya doğru çıkmak suretiyle zahire geliyoruz, madde hükmünü veriyoruz. Halbuki bizim madde dediğimiz şu bütün varlıklar nurun ala nurdur ve de katiyetle nurdan hiçbir farkı yoktur. Farkı yoktur dediği nurun kendisidir. İşte biz çartlanmalarımız neticesinde et demişiz, kemik demişiz, bilmem ne demişiz, bunları ayırmışız, çoğaltmışız. Halbuki aslında, bu alem nur deryasından başka bir şey değil. En kesim, ruh. Ruhun özü. Nurdan meydana geliyor ruh. <gülüyor> Vaisiyle işte bütün e, mesele, bakış açımızı yenilemek, değiştirmek genişletmek, kayıtlarda kalmamak bu budur diye bunun mümkünü yoktur yani başka türlüsü yoktur diye bu kayıtları bir tarafa bırakmak her şey imkan dahilindedir olabilir şekilde meselelere bakmak ve kadimi yani ezeliği bulup aramak lazım ezeliği uzakta mı dışarıda mı vacip olan yani değil, o da burada ama biz mümkün hükmüyle hayatımızı sürdürdüğümüz için kadimden yani vacibden, ezeliden haberimiz yok. Halbuki ise biz kadimin de ta kendisiyiz, vacibin de ta kendisiyiz, gerçek varlığın hakkında ta kendisiyiz. Biz bunu bilsek de böyleyiz, bilmesek de böyleyiz. Ancak bizi bundan ayıran şu, şuradaki iki santimetre kalınlığında bir et parçasıdır, bir kemik parçasıdır. Bu böyle bilinen sadece şunun içerisinde olan düşüncedir. Şunların içerisinde olan düşüncedir. O arasını nasıl dilerse öyle bilsin. Yani akıl dediğimiz o kafa yapısı, 30-40 santimlik metrekarelik yer onu nasıl düşünürse düşünsün kendi düşüncesi hiçbir şey ortaya getirmez. Yani aslına hiçbir değişiklik meydana getirmez. Aslına ise aslı neyse aslı olur. Aslı aslıdır zaten. İşte diyelim ki dünyada 4,5 milyar insan var. 4,5 milyarın akıl yapısı kendine göre nasıl bir hayat tarzı çizmişse hayatı o zannediyor. Halbuki hayat ne onun düşündüğü gibi ne de diğerinin düşündüğü gibi. Hayat, salt hakkın hay isminin ortaya gelmesinden başka bir şey değil. Hayvan dediğimiz o varlıklar ilk baktığımızda ne yapıyoruz? Keri olarak, küçük olarak görüyoruz, basit olarak görüyoruz. Halbuki hay Esma-ül Hüsna'dan, 99 Esma'dan bir tanesidir. Hay, hayat sahibi manasına ve de bundaki hayvandan kasıt, gezebilen hayat sahibi manasına. Diğerleri de hay sahibi, yani alemde ne varsa, bugünkü ilim canlı ve cansız varlıklar diye ayırıyorlar ama şimdi ondan da geçtiler artık, o da iflas etti. Cansız diye hiçbir varlık yok yeryüzünde. Dolayısıyla hay isminin meydana getirdiği o hayvan dediğimiz ki bizim suretlerimiz de o ismin hükmün altında. Dış yapımız da o hükmün altında. <gülüyor> Malzemesi <gülüyor> dış yapısı. Şimdi o kelimeyi <gülüyor> ayırırsak ikiye hay, an, hay ve an şeyleri çıkıyor ortaya. Heceleri çıkıyor. İşte hay ve an üç etaplı bir kelime. Neyi burada belirtmek istiyor bu sözde? Ha. Hay, hay demek, yaşamak demek, hayavan demek, yaşayanlar, yani çok canlılar demek. Aslında orası hay an yani yaşanan an manasındadır. Yaşanan an manasındadır. Ortadaki ve de, ve onların ikisinin aynı şey olduğunu belirtiyor. Yani ortaya bağlayıcı hay ve an aynı şeydir manasında, Demek yani. yaşanan an manasında. İşte bu alemde ne varsa hepsi Hakk'ın hay ismiyle meydandadır ve de diğer esması ile <gülüyor> faaliyet sağlarını sürdürmektedirler. ben. Düşün Esma faaliyette sadece hay ismi olsa sadece bir yaşantı olur, düze, düz bir yaşantı olur. Sadece hay ismi sürmüş olsa. Mesela sadece su olur ve suyun hayatı olur. Yani değişik yaşantılar olmaz. Değişik yaşantılar içinde değişik isimlerin zuhura çıkması gerekli. Değişik isimler zuhura çıktığı zaman bunlar da birbirlerine zıt olarak ortaya çıkıyorlar. Bu zıtlıktan biz ayrılık hükmüne düşüyoruz ve ayrı ayrı varlıklar varmış ve de bunlar birbirine düşmanmış şekliyle kendimize bir kısıtlama getiriyoruz. ki bu ortada olan bütün varlıklar hakkın nurundan başka bir şey değildir aslında. Gayet tabii ki beşeriyet meydana gelmiş bir kişinin bu fikirleri, bu düşünceleri kabullenmesi kolay iş değildir. Yani kendi şartlanmalarına tamamen ters düşen bir yapıdır. Ama gerçeği budur. Işi. Dolayısıyla işte o fikri Aşık genişlemek şarttı. varlıktan en kaba varlığa kadar hayat sahibi onun olmasının verdiği bir ifade. Yani onlara hayat veren ismin kökü. Vahiy ise o hayata gerçek benliğini, gerçek kimliğini bildiren bilgi mahiyetinde. Şimdi hay ismiyle Yaşantı meydana geliyor, canlılık meydana geliyor. Ama o canlılık ne olduğunu idrak edemiyor daha. Bir yaşantı halinde sadece. Ki nasıl hayvanlarda belirtilen hmm. halin odur. Ee, şey, e, ha, hal odur. İşte vahiy denen, ilham denen şeyler ise o hayata sahip olan kişinin gerçek hümmiyetini bilmesi kendini idrak etmesi için ikinci bir hayattır. İlmi hayattır. Alemi baştan başa Tanrı nurunun ışığı bil. Tanrı alemde meydanda olduğu için gizlenmiştir. Meydanda oluşu gizli kalmasına sebep olmuştur. İşte e, hak gerçekten o kadar meydanda ki bu kadar meydanda olması, bu kadar yakın olması bizde böyle şey olmaz hükmünü meydana getiriyor. Şartlanmalarımızın neticesinde ve de gaybi ilmin ağır basması tenzi hükmünün ağır basmasıyla hakkı ötelere atmışız. Ötelerdedir, ötelerdedir Hak diye düşünmüşüz ve bizde bu yer etmiş bunun dışında bir hak, hak yaşantısı yoktur demişiz ve böylece kabullenmişiz. Aslında işte bu kabullenme dahi yanlıştır, bunun da sınırlarını aşıp hakkı ötelere değil, yakınlara getirin demek istiyor. Getirin dedi yakındadır diyor düşüncenizi oraya getirin demek istiyor. İşte o kadar yakın ki gizli kalmasına sebep oluyor. Gözüne parmağınızı tutarsınız, o kadar yakın olduğu için gözükmez, o zaman biraz ileriye alınırdı, gözükür. Tanrı nuru ne bir yerden bir yere gider, ne bir halden bir hale girer, o ne değişir ne başka bir şekle bürünür. Sen alemi daima kendi varlığıyla duruyor sanırsın. sen alemi daima kendi varlığıyla duruyorsun diyor. Yani aleme bir alemlik hükmü ve varlığı, ayrı bir varlığı vermek suretiyle alem kendi kendine duruyor dersin. Bir zaman gelecek onu ortadan kaldıracaktır, kıyamet kopacaktır falan diye düşünürsün diyor. Kimde uzun uza diye düşüncelere dalan akıl varsa onun önüne pek çok baş döndürecek şeyler çıkar. Ne kadar şaşırır o adamı. Yani bir meseleyi ince ince inceliyorsa bir kişi, yani maddi yönde olan bir meseleyi ince ince inceliyorsa, onun önüne birçok mana çıkar, diyor. Sökemez, mi? diyor. Bireysellik aklıyla orayı geçemez, diyor. İşte nitekim birçok şeriat alimleri, yani zahir haline zahir bilginleri, birçok ayetlere, e, ayetleri tefsir etmeden, hadisleri izah etmeden bırakmışlardır. Şimdi sonunu getiremez. Kendisinde mevcut olan ilimle, akılla o ayetin boyutuna erişemediği için orada şaşırılık oluyor. Bu abes ve işe yaramaz aklın uzun düşüncelere dağılması yüzünden birisi felsefeye düşmüştür. Ödürü, hulüle inanmıştır. Birisi, felsefe yönüyle hakkı bulmaya çalışmıştır. Felsefecilik yapmıştır. Sokrat gibi, Mühendatun gibi kişiler. <gülüyor> Yalnız onlar akıl yoluyla sadece bu işi araştırıp bulmaya çalışıyorlar. Fakat, yani beşeri akıl yoluyla bulmaya çalışıyorlar. Bu akılsız olacak isteyen akıl lazım ama şartlanmalardan sıyrılmış bir akıl lazım o kapısında yazarmış, kendini tanı diyor. O dahi onu bulabilmiş yani. O ki hissedişiyle, idrakiyle, aklıyla hakkı tanımanın tek yolunun kendini tanımaktan geçtiğini daha o zamandan idrak etmiş ve kapısına onu yazmış, kendini tanı diyor. İşte bizim yapılan bütün bu işlerden baksa kendini tanıması için kişinin. Yoksa belirli hayallere dalıp da vaktimizi boşa geçirmek için değil. Öğlü de yani diğer bir grupta kulüle inanmıştır. Yani ruhların reenkarnasyon diyorlar ya bir bedenden çıkıp diğer bir bedende, diğer bir bedende hayatımız sürdürmesi şeklinde bir müddet işte birkaç sefer dünyaya gelmelerini bazı şeyin, bazı girip çıktığını kale almışlar. Yani ana düşünce yapısı olarak almışlar ve bu yoldan hareket edip, gerçeği araştırmaya çalışmışlar. Neticede, diyor, olmayacak iş değildir. şaşırır kalır bu adam. Akılda o nuru görmeye kudret yok. Beşeri akılda, bu gerçekleri almamaya kudret yok. Yürü, onu görmek için başka bir göz arar. Başka bir düşünce yapısıyla hayata bak diyor. Felsefecinin iki gözü de şaşı da onun Tanrı'yı bir göremez. Felsefeyle baktığından bakışı yanlış zaten. Yani işe baktığı, dayandığı netice yanlış. Dayandığı başlangıç yanlış. Başlangıç yanlış olursa netice zaten yanlış olur. İşte iki gözü de şaşı demesi, şaşı baktığı zaman biri iki görüyor ya, e iki gözü de baktığı zaman iki görüyor. Yani bir varlık görüyor, bir hak. Ayrıca, ha, ayrıca hak görüyor. Ayrı ayrı bunları konuluk. Hak ötelerde, işte varlık burada. Dolayısıyla bir şeyin sonu gelmiyor. Teşbih görmezlikten ileri gelir. Tenzihe ait anlayış da tek gözlüğü olmadan teşbih Önündekini görmezlikten meydana geliyor. Nispetlendirerek bu budur, bu buna benzer. İskemledir, ha bu iskemle, diğer iskemleye benzer ama onun oymaları vardır biraz. İşte rengi başkadır diye. Halbuki iskemleyi gerçek olarak gören kişi ne onun etrafıyla uğraşır, ne rengiyle uğraşır, söylemeye gerek kalmaz görüyordur çünkü. E, hakkın varlığını da gerçek olarak müşahede ettikten sonra bir kişi kendi varlığında...